doğru yoldu. İbn Abbas de Ahmet'e de bilmeyen aslında tek tekrar... şey Yani e, Allah bize eğri de doğruyu da göstermiş. Gayet kolay. Yani insan saat aklını boşalırsa doğru yolu. Doğru yolu da neden? Şu şükban gösterdiği yolu yapma. Yani yapacağız. Yapma. Bu da bize insan olmamızdan, haysiyetimizin, şerefimizin teminatıdır. Bu, bu, bu, bu, bu kitabın bize gösterdiği yoldan giderse doğru yolu bulmuş oluruz, gitmezsek eğil yolda sapmış oluruz. Allah'ın yaratılışına hiçbir şey bedel olamaz. Neyi verirseniz verin, Allah gene neyi yaratacaksa onu yaratır. Bu dimdik ayakta duran bir dindir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. İslam'da Hepiniz ona dönün. Ondan korkun. Namaza devam eden müşriklerden olmayın. Ona dönün. Hepiniz Allah'a dönün. Ondan korkun. Namaza devam eden müşriklerden bakın. Burada Allah. ''Benden korkun'' demiyor. Başka bir hastayla konuşuyor. Peygamberi azdan konuşuyor. Allah'a dönün. Ondan korkun Bir de Allah, doğrudan döne. ''Ben ki Allah'ım, benden korkun.'' Orada var. Allah, ''Ben'' sıfatını kullanıyor. Her yeri kullanıyor. Bak ''Ondan korkun'' diyor. Üçüncü cihaz. Bazı yerde birinci cihaz kullanıyor. ''Ben ki Allah benden korkun.'' diyor. O müşrikler ki, onlar dinlerini darmadağınlık etmişler. Evet, Ne Yahudi'likte, ne Hristiyanlık'ta, bugün o eski inanış yok. Hepsi fırka fırka bölünmüşler, dağılmışlar. Fırka fırka olmuşlardır. Bunlardan her zümre nezlerinde, yani kendilerinde olanlarla böbürlenicidir. Aynı dinin sahipleridir. Ben söyleyeyim, ben böyle sen söylesin, sen böylesin diye darmadan. Habi ki böyle bir şey yapmayı gerek yok. Din tektir. dinin dini anlayışı da tektir. Birbirimize bölüntü bölünce birbirimizi temsil edecek bir tarafımız yoktur. Varsa hatamız, hatalımız, birimiz onu üniversite bünyesinde söyleyip anlatmamız lazım diyor. sen şöyle ben bak böyleyim, böyle oldu falan demeyin. Hiçbir gerek ve sebep de yoktur. İnsanlara bir zarar isabet etti mi Rablerine yalnız ona dönerek dua ederler. Sonra onları kendi caniflerinden kendilerinden bir rahmet taktırdığı vakitle bakarsınız ki onlardan bir grup Rablerine koşup durmaktadır. İnsan bu. Gene de bunca şeye arayıp delillere rağmen delillere rağmen Allah'ın varlığına, gücüne, bize doğru yolu gösterdiğine delillere rağmen gene de Allah gene Allah'dan sapıyoruz ve Allah'ın yolundan ayrılıyoruz. Ki kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük ettiklerinde hele edebüni yakınlığı verecesine. Allah buna rağmen Allah sıfatının şey Rahman Rahman sıfatını, bakın Rahim demiyorum. Rahman sıfatını verdiği şeyler, Allah bütün bunlara gene her türlü nimeti bağıştırıyor, veriyor. Ve hiçbir şey fazlasını veriyor. Ama onlar bilmiyorlar, nankör etsinler. Tek ki kendilerine verdiği nimetlere nankör etsinler. Hele zevk ede durun, yakında göreceksiniz. Siz gene peygamberinizi, dininizi, Elenin Bakalım sonunuz ne olacak, bir Yakında bileceksiniz. Yakın ne? yakın. Zaman, e, şimdi zaman şey yapıyoruz. Zaman, ben zamanı anlayabilmiş değilim herhalde. Zaman nedir? Biraz sonra zaman, zaman anlayabilir diye. Ama zamanı ölç ölçüyoruz. Bana zamana gelir, yıl, beş yıl, yıl, belki yüz yıl, bizim için çok uzak bir şey ama sonsuzluk içerisinde yüz 100 yıldır, bin yıldır, bir asrın, bir şeyi yoktur, bir, bir, bir değeri yoktur. Buradaki zaman, o deniz zaman, bahsedeyim, yakını göreceksiniz. Bunu söylediği zaman, 1400 dört 1400 sene bir insan için köyüklü olduğum bir zaman. Ama hakika zaman içerisinde, ideali olmayan bir şeydi. O da, yakında geleceksiniz. Manası var bizim için olan zaman değil, köyne zaman için. 1400 sene ve 14 yakın dediği zaman hala 1400 sene sormuş hala gelmiyorlar ama yakın o, o zaman için 14 kaç bin sene var kim bilir? Yolda, yoksa biz onlara bir ücret indirdik ya de, yani delil indirdik de ona eş tutmalarını mus söylüyorlar yani inanmıyorlar yoksa sizin elinizde bir delil var mı siz bunları siz ed ed ed ed ediniyorsunuz yani hiç, hiç zaman hiç bitmeyecekmiş gibi siz hiç e görmeyecekmiş gibi mi davranmamak için size bir dil vermediniz senetmedik. Ne zaman insanlara bir rahmet takdirinde ise onunla işi varmışlardır. Allah işte Rahman, Rahman ya. Her zaman kullarını koruyor. Kafir de olsa, mensup olsa, Müslüman da olsa Allah kullarını Oluyor, bak. Ne zaman insanlara bir rahmet tattırdık isek onunla şımarmışlardır. Tabii ki şımamamak lazım, şükretmek lazım. Ee, Kendi evlerin öne sürdükleri günahlar yüzünden onlara bir fenalık isabet edince de hemen onlar ümitlerini kesiverirler. Tabii Şımar insanlar, ellerinden güç, kuvvet gidince ümitler bütün, bütün güvenlikler ellerindeki maddi gü kuvvetlerde O kuvvetler eline çıktığı zaman, düşünün ki bir çok kuvvetli, serayetine sahip bir insan. Yani sen, ben gibi birisi ama eline çok büyük bir şeyde kuvvetler geçmiş. O kuvvetler elini alınverdiği al zaman ne oluyor? Seninle, benden de kötü ediyorlar. Bizin alışmışızız da, onlar daha daha kötü oldular ve her şeyin ümitini keserlerken, o bir yerde bırakırlar. Demek ki onları güçlü tutan ellerindeki güçler, kuvveti. Ama bizleri kuvvete kılan Allah'a olan inancımız. Ne zaman insanın bir rahmi inmesi gidiyor, ona kendi evlerinin öne sürdükleri günahlar yüzünden onlara bir fenalık hesabı edince de hemen onlar ümitlerini kesiverler. Şöyle bir izahı var. Allah'ın rahmetinde müminin şanı nimetli zamanında şükretmek, şiddet zamanında da Rabbinin lütbini, rahmetini, niyat söylemektir. Mesela bir elimizde nimet geldiği zaman şükrederiz. devamlı hamledersin. O nimet elinden çıktığı zaman da Yarabbi tekrar Allah'a sığınıyorsun dedenler. Onun karşısında bir bağırıp çağırmayız. Sükut ederiz Yarabbi. Bizi de bu dağdan kurtar, kurtar diye dua ederiz, başka bir şey yapmayız. Ama o elindeki gücü kuvvete güvenenlerin elinden güç çıktığı zaman derhal yerkenlerini suya indirilir, Ümitlerini kaybederler. Bizde ümit kaybetmek yoktur, o, o fırsatlar evine gittiği zaman, tekrar Allah'a sığınır, tekrar Allah'tan bize bir rahmet göndermesi niyaz ederiz. Yani ümitsizlik, üretmeyiz, bizde ümitsizlik yoktur. Bizim yolumuzda ümitsizlik yoktur, bunu Evet, Allah'ın kimi dilerse O'nun rızkını yayıp genişletmekte, kimi de dilerse O'nun kendini daraltmakta olduğunu O'nun görmedi mi şüküyor ki, bunda iman edecek bir kılım için elbette imretler vardır. Allah kimlerin rızkını değiştirir, kim ne riskini evet, Bu da Allah'ın dile yapacak bir şey yok. Ama bunu da bundan da ibret almak lazım. Biliyorsunuz ki derat ise lazım. Niye yaptım da Allah'ın izinden deratlarca? Genç ettiyse bu müzik benim elime geldi gene ama ben bunu da birazca etrafı vereyim, onlara da biraz faydalanırın dedik mi? Bir müddet ya Rabbana dedik ya veren Allah almasını da bilir. Alan Allah vermesini de bilir. Onun için elimizden elinden bir rüzuz geçtiği zaman bunu <gülüyor> paylaşıp, ihtiyaç sahiplerle beraber paylaşmamız lazım. Elimizden bir rüzuz çıktığı zaman da ben ne yaptım da Allah'a elinden bunu aldı diyecekten düşündüğümüz lazım ibret dediğimizde o e, çıktı diyecekten barış Allah'tan ümit kestik mi saat iyice iptal etmiş oluruz e, iptal etmiş oluruz e, elimizde minime geçip yaşam artık mı gene de doğru yoldan çıkmış oluruz her ikisi de ifrat yapamak lazım. Haydi akrabaya, yoksula, yol oğluna, yol oğlunu yolcu demek. Yol oğluna hakkını ver. Bu zaten fitresiz zekat bahsindeydi zaten görüldü. E, fitresiz zekatı kime vereyim falan der ama e, yolcuya da fitresiz zekat verilir. E, tabi şimdiki yolcuya şey ama gene vardı. Adam yolda kalmıştır, para sıfır yoktur, emin bir zekat belki yoluna devam eder, gider. Hakkını ver, Allah'ın cemalini dilemekte olanlar için, bu her şeyden hayır eder ve onlar korktuklarını, emin olunuklarını, hayır olunuklarını terkendirdir. Bunlar, Allah bilinmeye yerde zaman, kendilerini dağıtmayı bilirler, sigortalar kendilerini, çünkü zekat, malın sigortasıdır. Fitre fide ne mes sigortasıdır. Bunları verdiğin zaman senin hayatın ne sigortalanmış olur. Merak etme elindeki para mal, mal, mal büyük, azalmaz, daha da çoğalır. Allah'ın vaadi var. Senin fide'ne verdiğin, sen kendine verdiğin de senin malın daha çoğalır. Allah'ın vaadi var. İnsanların mallarında artış olsun diye faiz cinsinden verilen şey nakit, mal, sadaka vesaire, Allah katında artmaz. Şimdi, para, faize veriyorsun parası. Bu, senin malın Allah katında artmaz. Kendini malın bir malın böyle çoğulu gibi olma. on elden hiç çıkması çok kolaydır. Şimdi burada faiz, faiz meselesi var. Allah Allah'ın rızasını dilek verdiğiniz şeker ise, işte sevaplarını kat kat, ondan hatırlırlar şimdi faiz diyoruz yani bu bir petroliği bakacak onu şey yapmayın Kuranda faiz kendisi geçmez Burada Kuran kendisinde geçmiyor bizimde geçiyor ee, şu bizim bankaya şimdi ver aldığımız faizleri şey ama aslında paramızı elimizde bulun durmalar onu evin bir yerde sattırmak için değil. Varken yani benim bir faiz, bir işte bankacı var mı? Verdiği faiz, paranın karşılığı bireridir. Senin bankaya attığın para her ay daha değer bakımdan düşer, azalır. Çünkü eplosyon, bugün dünyada eplosyon 10 on bir, yüzde Banka kaç faiz veriyor bilmiyorum biz de kaç veriyoruz? 7 Demek ki bankaya faizle verdiğimiz para artmıyor. Hı hı. Azınır. Bu da. Şimdi Kur'an'daki faiz e, riba, ke kelimesi bankaya yaparlar. Bakın tekerçen bu bir benim bildiğimden değil. Mantık üretiyorum yalnız. O onu, bu fetva yeni çıkan fetva değil bildiğim şey an an an an dedi sorun para evden saklayacaksın o paran payı der her yer bu şey o o paran şeyi göreceksin ne durum sekreter göreceksin her yer para oradan miktar olarak açılır Veyahut evine bir birisi, birisi gidip, gelecek, paran elde gidecek Hı. ve hatta yangın olacak. Yani malım, paran her türlü tehlike karşısında. Bakın bankaya değerli para, para orada korunması, yani, hırsızlar, çoğundan bundan korunması. Yoksa o bir faiz değil. Birbirimize mektep öyle akutmuşlardı, daha ilk mektepten beri senin paran, benim paran, orada aşağıya Ahmet'in, Mehmet'in parası toplanır, bir değer olur. Banka onu değerlendirir, fabrika yapar, yol yapar. Ondan para kazanır, kazanç yapar. Bu, sen de kalktığın para kadar, onun kazancını alırsın. Bize bankada, bankaya ilk, ilk okuldan beri öğretilerden bunlar da şimdi bir türlü şey çözüktü, bilmiyorum hangisi payıdır, değil değildir ama ee, şunu söyleyeyim ki bankaya yatırılan faiz parası Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği riba değildir. Bunu, bunu katil biliyorum. Riba sana parasını verir. İhtiyacı olmuştur. Birisi bir dersler bana, bana şuradan birime kaç bin lira ver, kaç milyon ver neyse ver. Ama sana bir senet yapar. Bu parayı falan tarih kadar Bilmem kaç misli, bak sakın kaç misli olduğu kadar bile değil, kaç misli olarak ödemediğin takdirde hmm. senin elindeki şu şu mallar benim elime geçer, evet, evet, evet. altında imzayı bastır mı, sen haklı ödün demek. O, o parayı veremeyeceği göre bütün malın bütün evden çıkar gider. Allah'ın riba Siyaflı budur. Tefecilik kimi mi ee, dedin? Benim tefecilik. <gülüyor> Tefeciyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ama ne de söylüyorum, bu bir e, fetva değildir. Gerçekten inanmakta serbest. <gülüyor> bu bir fetva değildir. Bu paranın orada maddeden kovulması. Senin hatta kazancın bile orada düşüyor. Ama toptan param nereden çıkmasında, <gülüyor> çıkmaktansa birkaç kursu verip oraya evet. elinde kalması daha evladır. Çok teşekkür ederiz. Bunu, bunu evet. söylemiyoruz. Herkes gittiğimde, hocaya faiz alındır ya, tamam mı? <gülüyor> ben de biliyorum faiz alındır. <gülüyor> Bu para haram mı? Rahmet Kemal Edip'e evredin ya bugün bankaya verdim para, bir günah da yoktur derdi. Yani, <gülüyor> Aldığın para zaten faiz değil, kazanç değil, senin paran oraya gidiyor götürdüğün para değer bakımından düşüyor. Bugün bankaya bin lira getir, bir ay sonra onun değeri dokuz yüzleri inmiştir. <gülüyor> eflasyon var. Yüzü, yüzü olsa eflasyon dokuz yüzleri Senin paranın değeri. Önce ben bu faiz meselesini ilk defa söylerim. Bu Kur'an kelimenin Kur bahsettiği riba bugün faiz denen şey değildir. Bu diğer işlerin başkanlığına işte bir açıkta masayı lazım. Millete plastik alana alpan saklamaktense, ben <gülüyor> benim toplumumuzun millete ya, ne yapacağını abi. bilsin. Ne ne konuşuyoruz ha? İnsanların mallarını Hı. ateş olsun diye faiz cinsinden verdiğiniz şey, nakit mal ve sadaka vesaire Allah katında artmaz. Yani bankaya verdiğim paranın Allah katında bir değeri yoktur. Allah katındaki değer, Allah'ın cüz'ünü dilerik verdiğiniz zekat ise işte sığablanık kar kat artıranlar onlardır. Yani, Allah adına yatırım yaptığınız zaman e, asıl kazancınız on nedir diyor Allah Teala. Allah sizi yaratan, sonra rızkınızı veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra dibi tecel olandır. Allah yaratıyor, rızkımızı veriyor, i̇şte belli mehaleden geçtiğinde sonra tekrar öldürüyor, daha sonra da Tekrar bilirtecek olan Allah göre Sizin ortaklarınız içinden bunlardan herhangi bir şeyi yapacak kim? Bizimle ortaklık kuran, madde manevi, ortaklık kuran içinde bunu yapma seyreti hayırlısı var mıdır? Yani ben hem doğacağım, hem beni büyütecek, efendim, rüzgümü verecek. O zaman beni öde gönderecek, sonra geri gelecek, gelecek kim maşrude bilmezler, kim kim kefir olur, yapacak olan sade o, Allah ın. O çok münezzehtir, yani Allah'ta olmaması lazım gelen vasıflardan hepsinden münezzehtir. Allah zalim diyebilir miyiz? Allah zalim yoktur. Allah kötü basıflarla... Ama z zulüm görüyoruz dünyada yani. Tabii Allah'tan ilk de dedeciğim yani demek istediğim öyle demiyoruz ama zulüm var dünyada. A A Zalim demiyoruz ama zulüm var dünyada gözlemliyoruz. Bak kızım şimdi bir, bir, bir, bir, bir, biraz evvel diyorum. İnsan kendi kendine zalimliğiyle karşı. Düşünmemekte, iyi yol seçmemek, insan kendi kendini, insan kendin zarindir. İnsan cehneye kendi odunu kendi taşır. <gülüyor> Allah'ım yaptıklarını seni cehneye sokmaz. <gülüyor> sen kendi odunu ateşiyle yanarsın. Kendi yaptıklarının fiillerini ateşiyle yanarsın. Allah sen onu yapmaz. Allah zalim değildir. Allah seni aç bırakmaz. Kendimizden nasıl korunacağız peki? Bize şu, şu <Gülüyor> Güzel söylüyoruz. şu açık bir okuyorsan, senin ne yapman, ne yapman lazım, ne yapman lazım? Ya tek tek tek tekrar tekrar tekrar tekrar. Kendisi boş etmiyoruz yani. Atılmış ya. Başka da iyi de boş etmeye gerekmiyor. Çocuklarımız öyle yapmak tekrar ediyorlar. Onlar. Bunlar. Aslında çok zor bir şey de geçti. Değil yani çok e, latif bir din yani dinimiz. Tabii. Allah'ın bir adı çok, da latifti. Allah'ın bir adı da latiftir. Büyük bedişi. Ne andırıyor Allah? Birinci. Ama şey. dedeciğim yani bildiğim kadarıyla fakir fakire mazur görün. Nasıl yaparlar? Ee, bazı mesela el Kahhar gibi de hani var ya sıfatları var yani var bakıyor, öyle biliyor. Var, evet, karıştı bu da var. Karınca anlamak yani bu vahdet beni karşılanacak bir iş yaparsa tabii olmazsınız. Bu da masal O, o sıfat benim üstüne gelecek. Eğer ben birisinin birisini canına kıy diysem bir ee, hafta durum yapmışsam muhakkak korkak mı diye, bir gün beni gel Bunlardan kaçınmak lazım. Zaten bakın onu defaatle söylemişimdir. Allah'ın rahm, rahmet, rahim, rahim, işte, Hay kalimsıfatı diye doğruyma ama. Kahver sıfatı her zaman veriyette değildir. Vardır ama çalışmaz. Çalıştırılmaz. Kar geçer zaman. Çalıştırır sonra tekrar veriyetten kalır. Allah'a şükür. Heh. Şimdi bunun için biz ee kahver sıfatından, kahrından kendini ee kaçındırabilirsek. Nasıl kaçındıracak? İşte buradakilerini yaptığımız zaman, yap dediğin yaptık, yapmadık ne yapmadık bir kaçırmış olacağız. Yani ayrıca çok düşünmeni de gerekiyor. Allah hmm. böyle diyor, hmm. bana bir nimet ortadan göndermiş, işte kulum benim sana gönder demiş, şey, şartlarım bunlar. Bunları yap. Ya yapmasa o zaman da işte ama gene seni yapman için bir, bir tek bir şartlar kuruyor ortaya. Onlarla yapmıyorsun. O zaman kendi yani kendi cehennemine kendim yaparız. Başka bir şey yapmayız. Eğer ben Allah kahrasına sokabilirim. Cel Allah Allah'ıma hakik olmanı vereceklerdi ki. Ama zalim değil mi? Sadece asla. Var. Asla. Cezam verilecek. Allah adildir. Allah'ın adalet, Allah'ın adil sıfı daima merettedir. Hatta benim rahmet hocam dedi ki, <gülüyor> Allah'ın adaletini çok fazla temenni etmeyin, istemeyin. Çünkü senden bir tahta kız hesabını sorar. Bir karınca hesabını burada Yolda basit, çiğnediğimiz karıncanın hesabını sorar. Allah'ını Alan, çok adatından, adam talep etmeyin derdi. Kimin bilir neye yapıyoruz ki, Yani Şöyle kedi gelmiş sevdik, hoşvedik falan. Ama o kedi tekmirinler de var. Onun ne hakkı var? Vallahi yaşıma hakkı var. Senin de benim her gün yaşayacak anlıyordu. Değil mi? Eğer kedinin durduğunda sevdiği taktede, öl o kedinin ne hesabını vereceksin? Böyle? Yani. Allah beşeri, münasebetler arasında santim, milim sektirmiyor. Kendisiyle insan arasındaki münasebe kendi tazim ediyor. Ama e, insan arasındaki münasebetlerde hiçbir hakkı sektirmiyor. Sizin ortağı Allah sizi yaratan sonra, rızkını bir an sonra sizi öldürecek, daha sonra da sizi dinletecek olandır. Sizin ortaklarının içinde bunlardan herhangi bir şey yapacak ki, o çok münezzehtir. Bu, bu tür bir şey de münezzeh bir şeydir. yoktur. Eş katmatı olduklarından mümerrah ve yücedir. Mümerrah, mümerrah. Temiz çıkmıştır onlar, derin bir şey yoktur Allah'ım. İnsanların kendi evlerinin kazandığı, ihtiyar yaptıkları şeyler yüzünden Karadeniz'de fesat belirdi ki, Allah yaptıklarının bir kısmı onlara tattıran olur ki onlar vücud ederler. Şimdi bu, bu ayeti bırakalım, artık e, zamanı kalmadı. 41. ayetten başlayacağız. Bunun biraz şeyi geniş. Kırtlaka avut, kırtlaka başlayacağız.